mısınız? Buyurun Değerli basın mensupları hepinize günaydın. Güzel bir gündeyiz. Ya şunu bir keseler. <gülüyor> Arkadaşlar, durun durun durun durun. Durun durun durun durun. Hak hukuk adaleti daha çok söyleyeceğiz. Bundan sonra da söyleyeceğiz. Eee bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. Bütün Kocaelilere yürekten teşekkür ediyoruz. Bize gösterdikleri ilgiden ötürü biz onlar için de bütün Türkiye için, 80 milyon için adalet istiyoruz ve adalet için yollara çıktık ve bu yolculuğumuz sürecek. Bugün İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu kat edip İstanbul il sınırlarına girmiş olacağız. Umarım bizi izleyen gazeteci arkadaşlarım da son derece memnunlardır. Çünkü onlar da bizimle birlikte sağ olsunlar uzun bir yolculuk yaptılar. Eee birlikte ayın dokuzunda pazar günü bu yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız. Ama adalet arayışımızı değil, adalet arayışımız devam edecek. Bu arada değerli basın mensupları Avrupa parlamentosu Katipiri'nin raporunu kabul etti. E, müzakereler konusunda AB'nin AB, AB üyelik konusunda Türkiye'nin eee Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde e, bir eee rapor önerisi kabul edildi. Buradan Avrupa parlamentosuna seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz. Sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki. Türkiye'de bakın bir adalet yürüyüşü yapıyoruz. On binler var. Bir referandum yaptık. Yüzde fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye ile olan ilişkilerin devamı yönünde bir karar alırlar. Bu da bizi memnun eder. Çünkü adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa parlamentosunu da adil davranarak e, Türkiye ile olan ilişkileri sürdürme yönünde e, bir karar alır. Umuduyla hepinize selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Teşekkür Değerli basın mensupları.